teşekkür ediyorum. Arkadaşımın da bana hatırlattığı gibi birlikte düşünmek yeni olanı, benzersiz olanı birlikte düşünmek gerçekten bugün erzem olan bir şey. Ee, onun üzerinde yani gerçekten düşündüm. E, bunu birazcık da işte derslerde de e, doktora öğrencileriyle e, falan da hani konuşuyoruz. Ama bilmediğimiz koşullarda defleksimiz bilinmeyeni bilinene indirgemek oluyor. Bunu Arendt söylüyor. Ama şimdi çok iyi anladım. Bu bilinmeyeni bilinene indirgemek her olduğu her durumu kendi benzersizliği içinde anla söylemesi kolay ama meğerse yapması çok zor bir şeymiş. Onun için yani benden tabii e, Arant anlatmamı istediniz. O yüzden ben bir miktar Arendt'in politika anlayışına, felsefesine değineceğim. Ama önce bunu söylemek istedim. Bir de e, tabii bu sadece bizim değil, bütün dünyada da ve şukarı yaşadığı bir halet ruhluya muhtemelen. E, e, benim e, Public Books diye takip ettiğim bir okuma ve tartışma platformu var. Güzel bir e, sitedir. Şimdi orada e, şöyle bir onlar kendi maruzatlarını e, ifade etmişler. Peki buradan nereye? diye soruyorlar. Çoğumuz temel değerlerimizi yaygınlaştırmaya çalışmanın boşuna olduğunu düşündük. Ama sonra sanat ve fikirleri bilgiyle tartışmanın her zamankinden önemli olduğuna karar verdik. Şimdi bu temel değerler meselesi gerçekten hani gündelik politikayı analiz etmeyebiliriz edemeyebiliriz. Henüz olguları tam bilmiyor olabiliriz. Ama temel değerlerimizi yeniden yeniden konuşmakta hakikaten yarar var. Bunu böyle onlar hemen şey yapmışlar. Çok güzel ifade ediyorlar. Arkasından içeriğimize ulaşmayı parasız yapmaya devam edeceğiz. E, bu Public Books, aklınızda olsun e, çok hoş bir site. E, şimdi e, birazcık size aramda benim özellikle üzerinde durduğum e, noktaları anlatmak istiyorum. Sonra esas olarak günümüze ilişkin bir e, ...karşılıklı konuşuruz diye düşündüm. Şimdi Arendt'in bu sene 100. yıl dönümü gerçekten. Doğum yıl dönümü. Ve bugün artık dünyada birçok siyaset teorisyeni tarafından... ...20. yüzyılın en önemli şeyi olarak, siyaset teorisyeni olarak kabul ediliyor. Bir de tabii o kendisine felsefeci demiyor. Teorisyen olduğunu söylüyor... Orada da kendine göre önemli bir ayrımı var. Şimdi bir de tabii Arant 20. yüzyılın hani en çalkantılı, birçok yönden en utanılacak hani olaylarının yer aldığı bir zaman diliminde yaşamış. Ve e, politik yaşamın hem totalitarizm dehşeti hem de özgürlük olanağı açısından potansiyel taşıdığını, Görmüş ve her ikisi üzerinde de çok derinlemesine gerçekten düşünmüş bir e, teorisyen totalitarizmi tümüyle modern ve yeni bir şey olarak, benzersiz bir şey olarak analiz ediyor ve tabii bütün kaygısı da bir daha böyle bir şeyin tekrarlanmaması. E, ve e, bir yandan arahati okumak hakikaten... E, çok böyle zorlu bir süreç. Çünkü sürekli yeni sorulara açıyor sizi ve bir türlü rahat etmenize izin vermiyor. Şimdi bu rahat etmemek düşünce açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat tabii aynı zamanda okuyucular açısından tedirgin de, edici de olabiliyor. Son yıllarda Arante son. 25 yıldır filan Arantin Teorisi'ne çok büyük bir ilgi var. Bunun belki de bir nedeni hani insanların kendi çevrelerindeki dünyayı anlamlandırma da zorluk çekmeleri giderek ve bir de denetleme olanağından yoksun kalmaları. Şimdi bütün bunlar hani sadece bugün ve bizim açımızdan geçerli değil. Bu uzun bir süredir böyle zaten Arendt daha 1960'larda modern dünyada kamusal alanın giderek kararmakta olduğunu, politikanın anlamını yitirdiğini vesaire tespit ediyor. Ama tabii bizim için belki daha da önemli. Arendt'le birlikte düşünmenin hem en sarsıcı hem de az önce dediğim gibi tedirgin edici yönü edinilmiş yargılarımızın otomatikleştirdiğimiz varsayımlarımızın sınanmasına, sorgulanmasına ve tazelenmesine e, yol açması. O yüzden hakikaten önemli bir e, okuma serüveni e, oluşturuyor. Şimdi hepimiz bir hani anlam çerçevesi arıyoruz. Olayları anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ee, anlamak Arant'a göre aynı zamanda endoktrinasyona meydan okumak. Buna karşı olmak ya da karşı koymak anlamına geliyor. Çünkü e, anlamak açıklamanın tersine e, böyle dışsal gözleme dayanan bir şey değil yaşanmış deneyime dayanıyor. Olgulara dayanıyor. Ve e, olguların kendi somut özgürlükleri içinde ele alınmasında gerektiriyor. Yani bir anlamda e, bir anlamda değil e, gerçek anlamda bağımsız e, ve eleştiren düşünmeyi gerektiriyor. Bu da tabii kayıtsız şartsız itaate Karşı koyan bir şey. Buna aykırı bir şey. Yani siz e, biat ettiğiniz zaman, kayıtsız şartsız itaat ettiğiniz zaman zaten anlamaya çalışmazsınız. Gerek yoktur. İman edersiniz. Olur, biter. Şimdi e, Hannah Arendt e, özellikle işte totalitarizmi e, analiz ederken bu noktaya çok e, dikkat çeker. Nazi Almanyası'nda der, e, naziler için mübah olan, makbul olan, işte ben çok inançlı bir naziyim, işte çok doğru buluyorum, destekçiyim, şöyleyim, böyleyim diye dolaşan bir nazi değil. Hiç düşünmeden, sorgusuz sualsiz itaat eden, iman edendir diye. Nitekim e, ahman, cesetvari itaatten söz eder. Bu gerçekten yani Boşuna e, değil. E, kendinizi tamamen ölmüş bir cesete dönüştürmüş olarak teslim etmenizi bekliyorlar. E, Hannah Arendt e, politikayı her zaman böyle genelde bizim varsaydığımız gibi kirli bir şey olarak zin var, saymıyor. E, tam tersine. Arendt'in politika anlayışı dünyaya yeni bir şey getirmenin, yeni bir şey başlatmanın bir aracı ve aynı zamanda da ne olduğumuzu değil, kamusal olan alanda gerçekten e, kim olduğumuzu ortaya koyan bir eylem. Eylemin altını çizmek lazım. E, yani bir iktidar mücadelesi, hani hep siyaset bilimi kitaplarında da... E, tekrarlanır. İşte politika nedir? Politika iktidar mücadelesidir. Yönetenle yöneten arasındaki ayrımdır. Ekonomik kaynakların görüşümüdür vesaire. Bunlar değil. Arant'a göre politikanın yer aldığı kamusal alan her şeyden önce eylem, söylem, konuşmayı da bir politik edim olarak kabul ediyor çünkü ve karşılıklı tanınma aracılığıyla İnsanların, yurttaşların kendi aralarında oluşturdukları ve kendilerini ilgilendiren kararlara katıldıkları bir çoğunluk uzanır. Çoğunluk değil. Arant için çoğunluk kavramı çok önemli. Çoğunluk benzersizlikle ve ilişkili olduğu bir kavram. Yani dünyayı oluşturan insanların her biri insan olma kapasitesinde ortak paydasında aynıdır. Ama aynı zamanda da her biri birbirinden farklıdır ve benzersizdir. Zaten o benzersizlik bir arada kamusal alana imkan verir, politikaya e, imkan verir. Şimdi tabii bugün hani saadet Türkiye'de değil e, genel olarak liberal demokrasi Bürokratik ve formalist bir krize girmiş durumda. Oy verme ötesinde anlamlı bir katılım alanı yok. Oy vermeye katılanların da çoğunun sayısı çok aza düşüyor. Aynı zamanda da tabii siyasal yönetimlerde küresel işletme mantığı içinde iş bitiricilik yarışına giriyorlar. Gene işte Trump belki de onun en iyi örneği. Şimdi bu durumda sözü sözünü ettiği ve bizi uyardığı kamusal alanın kapanması, kararması tehlikesi her geçen gün artıyor. Ben Arendt kitabını 2012'de yayınlamıştım. Tabii bu demokrasideki temsil krizi <gülüyor> aynı zamanda küreselleşme tehdidiyle birleşiyor. Ve hemen hemen bütün toplumlarda milliyetçiliği körüklüyor, çeşitli biçimlerde ırkçılığı körüklüyor, yabancı düşmanlığını körüklüyor, dinsel ya da din dışı fanatizmi körüklüyor ya da ona zemin hazırlıyor. Bu durumda hani demek ki geleneksel olandan, bildiğimizden daha farklı bir politika anlayışına ve politik eyleme ihtiyacımız olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bu, az önce dediğim gibi bunu söylemek kolay ama anladığım kadarıyla ya da yaşadığım kadarıyla, tecrübe ettiğim kadarıyla bunu uygulamak çok zor. Bu soruya cevap vermek gerçekten zor. İşte bu noktada belki de Arendt okumak, Arendt düşünmek, onunla birlikte düşünmek, e, bu başka türlü <gülüyor> olabilecek olanı tasavvur etmemizi yani mümkün kılan bir araç demek canımı sıkıyor ama bir hani düşünme vesilesi, bir yöntem diyoruz. Çünkü ihtiyacımız olan şey tıpkı onun yaptığı gibi hem kendi dünyamızı değiştirme kapasitemizi kabul eden, bunun da altını çizmek istiyorum. Yani hem bu dünyayı değiştirebiliriz. Ama aynı zamanda mesnetsiz metafizik varsayımlara da dayanmadan, aşkınlıklara şuna buna gönderme yapmadan, bu kapasiteye <gülüyor> sınırlar koyabilen bir politik anlayışına ihtiyacımız var. Sınır koymak derken şöyle bir şey kastediyorum. E, politik eylem, Arantin işaret ettiği gibi aslında... Tehlikelidir o Neden? Çünkü tahmin edilemezdir. Siz bir niyetle bir eyleme girişirsiniz. Ama sonunda o niyetin tam tersi bir sonuçla da karşılaşabilirsiniz. Yani politik eylem gerçekten siz onu belli bir niyetle yapıyorsunuz. Dünyaya salıyorsunuz. Ondan sonra onun sonuçlarını Tahmin edem edemiyorsunuz, denetleyemiyorsunuz. O yüzden de politik eyleme sınırlar koymak gerekiyor. Arant bu sınırları çitler der. Ee, yani bunlar nedir peki? Hukuktur mesela, kurumlardır, değerlerdir, ilkelerdir ya da. Dolayısıyla politika bir yandan özgürlük amacıyla da yapılır ve kendisi o anlamda özgürdür. Yani kendisi özgürdür derken çok müthiş, özgürlükçüdür demek istemiyorum. Az önce söylediğim şeyi kastediyorum. E, ne yapacağı belli olmaz. O yüzden de ona belirli sınırlar koymak gerekir. Yasalar, anayasalar, kurumlar, hukukun üstünlüğü dediğimiz şeyler, kuvvetler ayrılığı vesaire tam da böyle şeyler. E, o yüzden. Şimdi e, onun siyaset felsefesini baktığınızda bazıları Arend çok muhafazakerler, bazıları liberaller ondan sonra bazıları modernistler, bazıları modernizm karşıtı der vesaire. Bütün bunların hemen hepsini de belki içeren bir yaklaşım, bunu da birazdan daha açık açacağım. Kategorilere sağım bir şey değil. Ve bizim de düşünürken kategorilerle düşünmememizi isteyen bir yöntem ya da yaklaşım. Şimdi kendisi şöyle diyor. Liberal misiniz, muhafazakar mısınız diye soruyorlar. Valla bilmiyorum. Biliyorsunuz sol beni muhafazakar olduğumu düşünüyor. Muhafazakarlar da bazen sol ya da sahtekar ya da Allah bilir ne olduğumu Söyleyeyim ki bunları hiç umursadığım yok. Bu yüzyılın gerçek sorunlarının bu tür şeylerle aydınlaştırılabileceğini düşünmüyorum. Ama bu demek değildir ki, Arendt bu yüzyılın düşünce sistemlerinden habersizdir, birçoğuyla konuşma halindedir vesaire. Başka bir şey söylemek istiyorum. Bir kere politik alanın varlığını, kamusal alanın varlığını tehdit eden, Tarihsel ve toplumsal bir fenomenolojik bir eleştirisini ya da analizini yapıyor. Yani kendi içinde, kendi özgürlükleri içinde ele alıyor. Ee, ve az önce dediğim gibi bunu yaparken tefekkür, metafizik eğilimler falan onlardan da uzak durmaya çalışıyor. Özellikle de araçsallaştırıcı tavırlara karşı onlara... E, kapılmamaya çalışıyor. Kendi yaklaşımını trabzansız düşünmek diye niteler. Bu çok müthiş bir tanımdır. Trabzansız düşünmek. Ben buna trabzansız düşünme diyorum. diyor. Yani merdivenlerden aşağı yukarı çıkarken ya da merdivenlerden inip çıkarken daima trabzana tutunabilirsiniz düşmemek için. Ne var ki biz bu trabzanı yitirmiş durumdayız bugün için diyor. Ben her zaman düşünme edimine başka hiç kimsenin daha önce düşünmemiş olduğu gibi başlanması ama ondan sonra başka herkesden öğrenilmesi gerektiğini düşünmüşündür. Bunu çok müthiş bir cümle olduğunu kanaatindeyim. Herhangi bir düşünme edimine yani herhangi bir olguyu, herhangi bir durumu ele aldığınız zaman, onu düşünmeye başladığınızda, başka hiç kimsenin daha önce düşünmemiş olduğu gibi düşünmemiş olduğu gibi başlamak. Ama ondan sonra, yani önce bir kendi şeyini, bir düşünme sistemini oturtuyor bir şeyleri. Bundan sonra da herkesten öğrenmeye çalışmak. E, e, trabzansız düşünmek, yani kapalı çerçevelere, alıştığımız ezberlere, İdeolojik kapalı sistemlere başvurmadan düşünmeye çalışmak. Bu tabii hani, e, her birimizin belirli bir ideoloji içinde olması, belirli bir konumda olmasıyla falan ters düşen bir şey değil. Belki bunu biraz daha sonra konuşuruz. Elbette hepimiz olduğumuz kişi olarak içinde bulunduğumuz tüm tarihsel ve toplumsal koşullarla birlikte düşünüyoruz. Ama gene de düşünme edimine başlarken hani kafayı açık tutmak, kafayı temizlemek, ondan sonra düşünmeye çalışmak bunun da yapması çok zor bir şey olduğunu özellikle bizim toplumumuzda inanılmaz bir alıştığımız ezberlere, otomatik reflekslere kapıldığımızı görüyorum. Bundan hiçbirimiz de masum değiliz işte. De. Onu da görüyorum kendimde bunun için katıyorum. Şimdi Arad, dolayısıyla bir kere eskiyi ihya etmek peşinde değil. E, ama tarihsel olarak eskimiş olanı da tümüyle inkar da etmiyor. Hem yeni yeniliği içinde kavramak aynı zamanda eskiden de öğrenmek ve bazı şeyleri muhafaza etmek. Bu, bu yüzden muhafazakarlık suçlaması yapılıyor. Ama bu Arkadaşlar gene e, günümüz koşullarının bana en azından gayet iyi gösterdiği bir takım şeyleri muhafaza etmenin önemli olduğunu e, yani, bir tecrübe biliyoruz diye düşünüyorum. Yani bir geçmiş nostaljisi yapmak değil, aynı zamanda hani daha iyi bir gelecek beklentisine de sığınmak değil. Boş bir Ütopya aa, neşesine <gülüyor> sığınmak değil. E, dolayısıyla bilinmeyeni başta dediğim gibi bilinene indirgemeye karşı koyan bir düşünme yöntemi. Yeniyi, yeniliği içinde kavramaya çalışmak. Bu da tabii bize aynı zamanda... Hem iyimser olmaya hem de kötümser olmaya karşı da uyaran bir şey. Mesele zaten iyimserlik ya da kötümserlik değildir der. Önemli olan gözleri açık tutmak. Olguları gerçekten oldukları biçimiyle kavramak, incelemek ve oradan yola çıkarak zihinsel <gülüyor> yargıda bulunmak. Yani trabzanlara tutunmadan kalıplaşmış çerçevelere olguları uydurmaya kalkmadan. Genelde öyle yaparız ya. Olguyu kafamızdaki çerçeveye uydurmaya kalkarız. E, tersini yapmayız. Buna karşı çok uyarıcı. E, bu anlamak meselesinde e, totalitarizmi de anlamak hani gerekiyor mu diye bir soru Çıkıyor. Kötülüğü anlamak gerekiyor mu? Anlayacağız da hani ne olacak? Gibi Bununla ben çok karşılaşıyorum. Tabii Arendt'in kastettiği anlamak derken yargıda bulunmamak, eleştirmemek anlamına gelmiyor. Ama e, politik kötülüğü onun totalitarizm için kullandığı bir başka deyim e, bunu anlamak zorundayız diyor. Çünkü eğer bu dünyada kendimizi evimizde hissedeceksek, totalitarizmin özüyle bitmeyen bir diyaloga girmek zorundayız. Çünkü en iyi bilinen doğrular artık geçerliliğini yitirmiş durumdadır ve artık esas göre bu felaketin nasıl gerçekleştiğini anlamak ve onu önlemek için bugün ne yapılması gerektiği sorusuna cevap aramak. Şimdi e, Arant anlama ve politika başlıklı bir yazısı var. Onun e, alt başlığını da anlamanın zorlukları e, olarak e, belirlemiş. E, diyor ki bütün politik kavramlarımız ve tanımlarımız totaliter olguları anlamak için yeterli olmadığı gibi bütün düşünme kategorilerimiz ve zihinsel yar yargı ölçütlerimiz de ...bunları uygulamaya kalktığımızda elimizde patlıyor gibidir. Ee, gene e, hani bu bilinmeye neye bilinene indirgemek eğilimine karşı durmak gerekir. Ama totalitarizmin anlaşılamaz olduğunu da savunmamak gerekir. Çünkü o zaman e, bu da çok tehlikelidir diyor... Ee, çünkü totalitarizmin rasyonel bir açıklamasını yapmakta zorlanmamız, onun insan kavrayışının ötesinde olduğunu düşünmemize yol açar. Yani onu tamamen inkar etmemize, böyle bir şey olmamıştır, olamaz ya da bir kereliğin olmuştur, bir daha olmaz gibi. Ee, tabii böyle bir tepkide aslında çok da haksız sayılmayız. Çünkü bizatihi totalitar yöntem, totalitar rejimin yaptığı her şey, bizim hafızalığımızın almayacağı şeyler bunlar. Ve bir anlamda hani anything göz yani her şey mübahtır, her şey yapılabilir gibi bir sonuca yol açıyor. Yani mesela bu şeyden toplama kamplarından kurtulanların birçoğu kendi başlarına geleni anlamlandırmakta zorluk çekiyorlar. Ve kapatmaya da çalışıyorlar. Şimdi tabii e, biz bu anlama uğraşından vazgeçemeyiz diye düşünür Arendt. Bu totaliter düşünceye teslim olmaktır. E, totaliter rejimler anlamanın yerine başta dediğim gibi kayıtsız şartsız itaati yerleştirmeye çalışıyorlar. Anlama endoktrinasyonun tersi ve Arant'e göre bizatihi politik bir eylem. Gerçekten anlamak için çünkü başkalarının görüşlerini öğrenmek ve onları dikkate almak onların zihinlerine misafirliğe gitmek gerekir. Ama misafirliğe gitmek onların zihirlerine girmek değil. Empatiyi kastetmiyor. Kendisi olarak Anlamak sonra gene kendisine geri gelmeyi kast e, kast ediyor ve e, sonra da bu anlama ediminin sonuçlarını bir tartışma içinde başkalarıyla paylaşmayı kast ediyor. E, bir daha hani altını çizmek gerekir anlamak altyazı yargıyı elbette ortadan kaldırmıyor hani bunu totaliter terörle bağışlamak ya da suçları normalleştirmek anlamına gelmiyor. E, toplumun, hani bu tümüne sirayet etmeye çalışan totaliter rejimler tahakkümlerini bireyleri içeriden terörize ederek e, yürütürler der e, ara Bugün açısından bence çok önemli bir şey. Yani terör zaten totaliterizmin özüdür der. Terör derken Mutlaka herkesin şiddete maruz kalmış olması vesaire değil ama terör ve şiddet tehditinin, korkunun bütün topluma sirayet etmiş olması herkesin hani başının üzerinde demoklas kılıcı gibi durmasını kastediyor. Ve tabi bu tür rejimlerin herhangi bir rasyoneliteye dayanmıyorlar, faydaya dayanmayan bir keyfiliği de var. Bu da tabii e, ortak deneyimi, ortak alanımızı çok tehdit eden bir şey. Ve aramızdaki insanlar arasındaki güveni tamamen yok eden bir şey. Komşunun komşudan korkması ya da işte babanın oğlu, oğlun babayı ihbar etmesi vesaire, Bütün bunlar, bunların kol gezdiği bir ortamda tabii fataklarım için de uygun bir zemin e, ...oluşuyor. E, ve işte şeyi söyler... ...Arent yani böyle bir ortamda ...kişiler... ...hem maddi hem de manevi anlamda... ...yersiz yuksuzlaşırlar... ...ırkçılığın, milliyetçiliğin... ...her türlü bağnazlığın peşinde... ...düşünmeden... Hani ...koşmaya açık hale gelirler. Totalitarizmin özlediği... ...kitleselleşmiş ya da... ...sürüleşmiş demek belki daha doğru insan tipi işte bu. Ve bu totalitarizme tabii çok zemin hazırlayan bir durum. Bir toprak yaratıyor. Şimdi bir diğer nokta bütün bunlarla bağlantılı olarak Arent'in dünya sevgisinden bahsetmek gerekir. Dünyayı hor görme anlayışına karşı dünyaya minnet duymak ve dünyayı sevmek. Çünkü az önce dediğim gibi Arendt'in anlayışında aşkın olan hiçbir şey yoktur. Tamamen bu dünyayla ilgili bir anlayış. Hani bu biraz mesela şeyde de vardı ne bileyim Thomas Hobbes'da. Hobbes kendisi çok inanmış bir mümindir Ama mesela siyaset teorisi tamamen şeyden arınmış durumdadır. Dinden arınmış durumdadır. Şimdi Arendt'in tam ne olduğunu bilmiyoruz. Kendisi Yahudi biliyorsunuz. Ondan sonra e, işte kocası ondan önce ölüyor. Ve e, şey e, Otto Didart bir komünist e, son derece hani militan Ateist falan bir adam, Arat onun için bir yabancı nazistler <gülüyor> tipi ediyor mesela yani öyle <gülüyor> öyle. Demek istediğim benim yani şeyle politika, politik sorunlarımız, kaygılarımız, tarihin rastlantılarının dediği şey yani nerede doğduk, ne zaman nerede yaşadık vesaire bunların önümüze koyduğu bir anlamda bizim için seçtiği ve bizi de tavır almak zorunda bırakan hani olgulardır. E, Tabi der hani olgulara e, gözünüzü kapayabilirsiniz, içeriye de kaçabilirsiniz. Onlarla baş etmek yerine, onlarla e, uğraşmak yerine içinize kaçabilirsiniz. Ama Arant tutumu hiç sevmez. Özellikle e, şeyden mesela örnek vereyim ne birin. Eski Yunan'da polisin, sitenin çökmeye başladığı dönemlerde hani çok görülen e, eğilimlerdir bunlar. İnsanlar küçük çevreler içinde kendi bildikleri, rahat ettikleri insanlarla birlikte e, işte çevreler kurarlar ve şey yaparlar, doğru yaşamak nedir filan filan. Hani neden? Çünkü artık politika imkanı kalmamıştır. Artık. Kamusal yollar kapanmıştır. Polisten geçmez o yollar. Dolayısıyla içlerine e, kapanırlar. E, biz de zaman zaman onu yapıyoruz. İşte burayı bırakalım, şuraya gidelim, şöyle yapalım. Ya da kendi bildiğimiz insanlarla görüşüyoruz falan. Arantın tutumu bu değil. E, o daima dünyadan yana ve dünya için tavır alır. Dünya derken de aramızdaki ilişkiler ağını kastediyor esas olarak. Tabii hem fiziksel dünyayı, bize bir kalıcı barınma olanağı sağlayan bu fiziksel dünyayı. Ama esas olarak aramızdaki ilişkileri, öznellikler arası dünyayı kastediyor. Ve bu dünya hep politikanın kaynaklanabileceği, her şeyin görünür olabileceği, insan ilişkiselliğinin çoğunluğunun uzanı, yani kamusal oranı uzanı. Bu aynı zamanda bir tiyatro sahnesidir, e, ayantı için. E, ve dünyanın kırılgan olduğunu da düşünür. E, o yüzden de politik sorumluluk konusu olduğunu düşünür. Kırılganlık, benliğin acil ihtiyaçlarının, kaygılarının, çıkarlarının ötesine geçecek biçimde, dünyaya özen gösterme yükümlülüğünü getirir, der. İçinde yaşadığımız dünyaya, bize sunulmuş olana minnet duymak, hem fiziksel olarak yeryüzüne hem de insan ilişkilerine hoyratça yaklaşan, dünyadan yüz çevirmiş modernlere anlamlı bir uyarı niteliğinde e, Arent'in sözleri bunlar. Ama aynı zamanda Arent'in politika kavrayışını Anlamak açısından da çok e, merkezi e, önemli diye düşünüyorum. E, dediğim gibi ortak bir politik uzamı paylaşanlar arasında bir dünya vardır. Inter-est der, varlıklar arasında. E, ve bu esas olarak da insan ilişkileri ağıdır. Aynı zamanda bu insan ilişkileri ağı bu dünya kolektif bir hatırlama mekanı oluşturur ve böylelikle de nesnelerin dünyasını anlamla donatır. Kolektif hatırlama mekanı meselesi de çok önemli. Kamusal alanın böyle bir özelliği çok var. Bunun muhtadırlar çok farkında. Farkındaysanız kamusal alandaki ortak belirleyi yok etmeye çalışmak bu her zaman var olan bir şey şeyleri hatırlarsınız belki. eee Lenin'in yanında Troçkin'in olduğu resimleri, ondan sonra birdenbire Troçkin'in olmadığı resimleri <gülüyor> falan falan yani. işte her şeyin isminin değişmesi ama bunlar yeni değil. Ee, ama tabii bu dünyayı, e, hani bu ortak dünyayı korumamız gerekir der Arendt. Ee, biz çünkü bunu sadece çağdaşlarımızla paylaşıyor değiliz. Sadece onlara karşı sorumluluğumuz yok. Gelecek kuşaklara da bunu aktarmak zorundayız. Öylelikle politik sorumluluk dünyaya karşı açık olmayı, onun çağrılarına yanıt vermeyi gerektirir. Sahici politik eylem de dünyanın tarafında olarak onun uğruna yapılan eylemdir. Şimdi tabii <gülüyor> bu totalitarizmin hiçbir sınır tanımayan, her şeyi mübah sayan, her şeyi araçsallaştıran anlayışının tam karşıtı. E, Arantin kaygısı, hani bu eskilerin hasis menfaatler dedikleri dar, bencil çıkarların hani ötesine geçerek bize sunulmuş olanı, bizden önce var olanı, bizden sonra da var olacak olanı e, ona karşı minnet duymak, ona karşı sorumluluğumuzu Hatırlatmak ve dediğim gibi onun siyaset felsefesi içinde aşkınlık barındırmayan, hiçbir şeyi öte dünyaya bırakmayı önermeyen, dünyaya yönelik tutkulu bir e, açıklığı, tutkulu bir sevgiyi e, içeriyor. Şimdi bu da gerçekten ancak politik sorumluluk aldığımız zaman mümkün olan bir şey. Kamusal eylemde bulunduğumuz zaman mümkün olan bir şey. O yüzden hani, sorun iyi insan olmak değil, e, Arhan şey diyor. Ben öldükten sonra iyi bir insan olarak anılmayı değil, arkamda daha iyi bir dünya bırakmış olmayı isterim. Yani vicdanın ve o hani, daha içsel e, meseleler değil, dünyaya açık olup kamusal alanda eylem. Bu noktada politik mücadele tabii, Kamusal alanda eylem yapmak o anlama geliyor. Bir başka çok önemli e, uyarısı kimlik politikasına karşı tutumludur. Kimlik politikasını hiç sevmez tahmin edebileceğiniz gibi. Buna gene harikulade bir tanımı var. Kabileye sadakat olarak e, nitelendirip kabileye sadakatla politika olmaz. Yani verili doğal kimliklerimizden doğan. Tırnak içinde tabii doğal ve tırnak içinde yine doğal olan dayanışma politik bir dayanışma değildir der. Bilmiyorum bir tane hani makale yollamıştım belki evet, okuma fırsatı olan olmuştur. Şimdi bir de tabii şeyin de çok farkında. Yani hepimizin değil mi? bir sürü kimliği var. Aynı anda hepimiz hem de... Dünyadaki insanların benzersizliğini ve dünyanın çoğulluğuna açık olmak, onu kavramak, aynı zamanda kendi içimizdeki çoğulluğu da tanımak ve kabul etmek. Dolayısıyla herhalde kimlikler arasında dolaşabilme özgürlüğünü savudur Ve kimliğin ancak politik eyleme vesile olduğu zaman, Hani buradan bir politika, bir eylem çıkabileceğini düşünüyor. Şöyle bir şey mesela. Tabi uzun bir zaman e, Yahudilik boyutu haramde ön plana çıkan bir kimlik boyutu. ister istemez. Aa, ve e, Ama aynı zamanda şey yapar. İstisnai Yahudi olmayı reddeder. İstisnai kadın olmayı reddeder. Bu yüzden de hem Yahudi cemaatı tarafından hem de feministlerin en azından bir kısmı tarafından çok eleştirilmiştir. Halbuki hakikaten hani bu kendi kimliğine ihanet etmek değil, kimlikleri arasında dolaşabilmek ve koşullara göre hangi kimlik ön plandaysa ya da ön planda olmasa hangi kimlikle izliyorsa onu savunmakla ilgili olan bir şey. Ve e, hakikaten yani hem kimlik teorisini açıklayan bir e, yaklaşım bu. Aynı zamanda Arant'in hayatını da bayağı anlamamıza yol açan e, bir şey. Şimdi Arant'i e, e, Amerika'ya göç ettikten sonra Princeton Üniversitesi'nde e, full profesör veriliyor. Tam statülü profesörlük veriliyor ve bu meğerse Amerika'da bir kadına verilen ilk tam profesörlük statüsüymüş. Princeton Üniversitesi de kendinden pek memnun bir şekilde yönetim. Ondan sonra bunu hemen işte New York Times'a şey yapmak istiyor haber olarak vermek istiyor. Bir haber yapın diye. Ara bunu duyunca çok sinirleniyor. Ondan sonra üniversite yönetimini de şeyle tehdit ediyor. Hani ...pozisyonu kabul etmem böyle bir şey yaparsanız diye... Ee, ...şöyle diyor... ...bu Snow Üniversitesi'nin saygıdeğer her beyefendileri... ...hani benim başarımı... E, ...bir kadın olduğum için... ...kabul etmekte çok zorlanıyorlar... Ondan dolayı diye... ...ve işte şey diye de söyler... E, ...işte kendinizi bir kadın olarak... ...nasıl e, bu görevde görüyorsunuz falan diye... Vallahi bu yeni bir şey değil de olsa ben kendimi yıllardır bir kadın olarak yaşıyorum diye cevap veriyorlar. Bu istisnai konumu yani marjinal bir gruba kimlik grubunun içinden birilerini seçip sen iyisin, hoşsun, sen şey değilsin, ötekiler gibi değilsin demek buna karşı çok hassas ve ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle mesela feminist mücadele içinde, kadın mücadelesi içinde çok karşılaşılan bir şeydir bu. Hemen birilerini ayırıp işte tamam öteki kadınlar şöyle böyle ama sen başkasın. İşte sen zaten çok başarılı oldun şu bu falan. Hemen kadınlar da kapılırlar, gaza gelirler, böyle bir şey. Şimdi şey de bu Yahudilik meselesinde de Belki onu e, anlatınca daha e, açıklığa kavuşur. Diyor ki, Naziler, hani Yahudileri dünya üzerinden silmeye karar verdiklerinde, Arendt artık kendisini Yahudi olarak tanımlaması gerektiğine karar veriyor. Çok uzun bir zaman, zaten tefekkürle, felsefeyle meşgul, 1933'te Kristal Kristallacht'a olduğu zaman birden, onun da kafasında bir şey açılıyor ve o andan itibaren kendimi sorumlu hissettim der. Ve ondan sonra zaten Yahudileri savunmaya, işte şey bu gençleri İsrail'e yollamak falan gibi doğrudan politik militan eyleme katılır. Burada da bence çok anlamlı bir sözü var. Diyor ki çünkü böyle bir durumda Saldırıya ancak bir Yahudi olarak karşı koyabilirsiniz. Size Yahudi olarak saldırı saldırıldığında Yahudi olarak karşılık vermek zorundasınız. Affedersiniz ben Yahudi değilim, insanım diyemezsiniz. Bu aptalcadır. Aynı şey kadın mücadelesi için de geçerlidir. Ay yok kadın erkek yoktur, insan vardır dendiği zaman, aa çok haklısınız ben de insanım, kadın erkek yok diye değil. Eğer kadınlar eziliyorsa bu toplumda, hayır ben kadınım diye onu ön plana çıkarmak ve o kimliği politikleştirme durumundasınız. Ama bu onun içine tıkılıp kalmak ve onun içinde dolmak anlamına gelmiyor. Çünkü e, Arent için önemli olan her durumda Hani sizin statünüzden işte bilmem cinsiyetinizden milliyetinizden şundan bundan kaynaklanan ve aslında elde etmek için sizin hiçbir şey yapmamış olduğunuz doğal kimlikler sizin sadece ne olduğunuzu ortaya koyar. Halbuki benzersiz bireyler olarak kim olduğunuzu ortaya koyar kamusal alanda yapıp ettiklerimizdir benzersizliğimizi ortaya koyan odur. Dolayısıyla o kimliğin içine e, hani tıkılıp kalmadan ve kabileye sadakati, ve taraftarlığa kapılıp <gülüyor> kalmadan politik eylem yapmak. Bu tabii tümüyle şeyle de e, birleşiyor. Olguları sürekli dikkate almakla da birleşen bir şey. Olguları hep dikkate aldığınız zaman, işte ben bir kere... E, Fenerbahçeliyim, hayatımın sonuna kadar da Fenerbahçeli kalırım gibi bir politik tavır alamazsınız. Taraftarlık değil, her durumda yeniden tavır almak <gülüyor> yükümlüsü. <gülüyor> Dünyadan yana tavır almak derken e, böyle bir şey past ediyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, çünkü gene bizim <gülüyor> Zihinsel iklimimizde, kültürel iklimimizde döneklik çok beter bir e, yaftadır. E, hani bir kere bir yere mensup oldunuz, o kabileye sürekli sonuna kadar sadakat göstermeniz gerekir. E, çünkü temel değerlerle, özsel değerlerle politik fikirler hep birbirine karışıyor, dikkat ederseniz. E, o yüzden de işte hani bir kere bunu yaptım, sonuna kadar böyleyim. Kimse bana dönek diyemez vesaire. Ee, ya Birkaç sene önce gene kaybettiğimiz bir İngiliz siyasal bilimci vardı. Hmm. Adını unuttum adamcağızı, şimdi çok ayıp. Fakat e, son onunla yapılan son röportajda şey diyordu. Hikmet Mezarıma e, hayatı boyunca hiçbir şeyi e, değiştirmeden savunmadı falan gibi bir cümle yazın diyoruz. Çok çok müthişti. Her neyse onu bulup şey yapmam lazım. E, şimdi dolayısıyla bu e, hani kabileye sadaka hem oldular karşısında tarafsız zihinsel değerlendirme yetimizi yok eder. Hem de bizi başkalarından koparır. Ne anlamda? Sadece kendi kabilemizle birleşebiliriz. Onun dışında kimseyle birleşemeyiz. Yani bu kimlik politikası tamamen dışlayıcı ve ötekileştirici bir politikadır. Birilerini bizden diye yanınıza alırsınız. Ondan sonra öteki olan herkesi dışlarsınız. Ötekileştirirsiniz. Böyle bir durumda İttifak yapmanız mümkün değil. Halbuki Arendt'in anlayışında kabileye sadakat yerine politik dayanışma kendiliğinden var olan bir şey değildir. Yani sırf kadın olduğunuz için dayanışacaksınız diye bir şey yoktur. Hep onu getirirler ya. Ay kadınlar kadınları desteklemiyor. Yani niye desteklesinler? Ondan sonra yani böyle bir şey yok. Full dayanışma dediğimiz şey baştan verilmiş bir şey değil. Ulaşılan Başarılan bir şeydir. Mücadeleyle elde edilen bir şeydir. Yani uğrunda çaba harcanan bir şeydir. Ve ortak hedefler belirlersiniz. O hedefler doğrultusunda mümkün olduğu kadar en geniş ittifakı sağlamaya çalışırsınız. Ama kabileye sadakat ön plana çıktığı zaman zaten kim kabileden kim değil bilmem ne onunla... ...medrese tartışmasıyla bir e, yıl geçer. Ben şeyi, kendi gençliğimizdeki tartışmaları çok iyi hatırlıyorum. Ondan sonra işte hangimizin anlayışı doğru, hangimizinki değil. Yani bir de tabii mutlak hakikat var. Tek mutlak hakikat, ya onu da ben bileceğim herhalde, sen bilecek <gülüyor> Falan yani e, şimdi bunlar çok fazla değişmemiş gibi. Son bir nokta, ee, Demet Parlar'ın o 3 sene önceki konferansta değindiği nokta, dil ve üslup meselesi. Çünkü bu, tam da işte bu dayanışma ve ittifak kurmakla çok ilgili bir konu. Politik eylem yapmak istiyorsak, mücadele etmek ve başarılı olmak istiyorsak, ittifaklar yapmak zorundayız, dayanışmak zorundayız ama dayanışmayı da ülkeler etrafında ve birbirimizi ikna ederek e, gerçekleştirmek zorundayız. O yüzden de, tabi dil ve üslup gerçekten çok önemli. E, Arendt birçok yazar şair ile filozof arasındaki bir öykü anlatıcısı olarak e, tanımlar. Ben bunu çok beğeniyorum gerçekten. Çünkü öykü anlatmak çok önemli Arendt içinde. Arendt'in ne söylediği çok önemli ama nasıl söylediği de önemli ve farklı başkalarından. Siyasetin hani alışılmış teorileştirilme biçimlerine bir meydan okuma anlamına geliyor. Steril tartışma yöntemine de bir alternatif oluşturuyor. Çünkü son sözü söylemeye, tartışmayı sonuçlandırmaya yanaşmayan bir tarz. Bu çok önemli. Ee, ve böyle bir tarz ancak olguların somutluğunu ve çoğulluğu kavramaya ya da yakalamaya iklimizi veriyor bir anlamda. Ee, sosyal bilimci olarak hani çok geleneksel bir sosyal bilimci olmadığı çok açık. O yüzden şeyi de hiç sevmez, böyle kantitatif yöntemlere indirgenmiş, daha ziyade Amerikan ekonomide olan, işte kamuoyu araştırmaları falan her şeyi sayılarla açıklamaya tahmin edebileceğiniz gibi e, karşı. Ayrıca şey de gösteriyor. Bu kamuoyu araştırmalarını falan da o kadar e, inanılır şeyler olmadığında bu son Amerikan seçimleri bence gayet güzel <gülüyor> gösterdi. Her neyse e, hani böyle bu tabii o ekol bu iş bitirici, menajeriyel devlet anlayışına ya da yönetimi anlayışına da çok uygun. Tahmin edebileceğiniz gibi anlama peşinde koşan bir teorisyen e, için dünyayı anlamak açısından çok steril, çok kısıtlı bir imkan sunuyor bu kantitatif yöntemler. E, şimdi o yüzden de tam Arendt'in e, anlayışında, yapıtlarında... Böyle her koşula uygun reçeteler aramak da çok boşuna reçefe falan sunmuyor. Hatta derslerde bile sınıfta çay dermiş. İşte yani açık, kamusal alanda sınıfta öğrenciler tartışıyorlar ya ben kimim ki öğrencime nasıl düşüneceğini, ne düşüneceğini söyleyeceğim dermiş. Çünkü gerçekten önemli olan düşünme yöntemi. Arenten'de çıkarabileceğimiz şeyin hani o yöntemi öğrenerek kendi düşüncelerimizi oluşturmak olduğu e, bence çok açık. Ama tabii bu da alışkın olduğumuz bir şey değil. İşte hoca ya da filozof, mi, son sözü söyleyen kişidir. Öyle olmayınca da öğrencilerimiz de tedirgin olabiliyor yani. Peki şimdi ne düşüneceğiz, biz ne yapacağız? <gülüyor> hele hele şey olunca, bu ABCD şıklarından birini işaretlemeye e, yatkın olunca, Tabi bu doktora sınıfında falan değil ama ben e, lisans derslerimde daha doğrusu bir tane dersinde bir dönem birinci sınıflara bir ders verdim, siyasi tarih dersi verdim. Ondan sonra işte orada ne bileyim, işte 19. yüzyıl Osmanlısını anlatıyorsunuz falan şeyler. İşte Abdülhamit konuşuyoruz, onu hep anlatırım. E, hiç unutmayacağım çünkü işte yarım saat Abdülhamit. Şu yanı da var, bu yanı da var, işte bir yandan sansürcüydü falan ama işte eğitim hamlesi en çok onun döneminde oldu. Ama böyle yani yarım saatten fazla bütün bir ders konuşmuşu, ondan sonra bir tane bir öğrenci parmak kaldırdı. Peki hocam şimdi siz ne dediniz? Abdülhamit iyi miydi, kötü müydü dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> öyle, öyle. Her neyse, Erhend işte bu böyle donmuş akademik tanımlar peşinde koşmak yerine, Üslup olarak tartışmayı kapamayan, son sözü söyleme kibrine kapılmayan öykü anlatıcılarını seçiyor. Öykü anlatmak, tanımlama hatasına düşmeden anlamı ortaya çıkarabiliyor. Tabii bir de kendi kendisiyle de korkup çelişmekten de korkmaz. Yapıtlarında da çok açıktır bu. Çünkü mutlak hakikat fikrine, tek doğru fikrine inanmıyor. Bence e, yani hepiniz okumuşsunuzdur ya da okuduğunuzda e, Arent'in üslubunda gerçekten poetik bir şey var. Biraz onu bazı e, yazarlar, retorik olarak da yani eleştirirler. Ama ben o şiirselliği, o poetikliği bunun dünya sevgisinin de bir göstergesi olduğunu e, düşünüyorum. Çünkü hani düşüncesine poetik ve estetik bir uyut e, katıyor ve dünyayı başka bir şeye indirgemeye, kendi düşüncelerini uyduracak biçimde keçip, kesip biçmeye ve düzene sokmaya çalışmadan bütün derinliği, karmaşıklığı ve zenginliği içinde anlayabilmesine cevaz veriyor. Ona izin veriyor sanki. Yani bir anlam çoğulluğu ve Karışım zenginliği e, yaratıyor. Bu yüzden de yani hem çok farklı bir politika anlayışı var ama özgün dili de e, yani onun perspektifine tümüyle karşı olsanız bile insana tahayyül etmeyi, yani bir şeyleri başlatmayı, bir şeyleri değiştirmeyi Söylüyor gibi sanki, ona esim veriyor gibi. E, Arendt bir anlamda henüz varlığı tam olarak ortaya çıkmamış ama günün birinde çıkması muhtemel olan, çok muhtemel olan bir kamuya hitap ediyor. Ve içimizde en azından uyuklar durumda olduğunu düşündüğümüz özgürlük arzusunu uyandırmaya çalışıyor bir nokta daha hani sistemli bir ideolojik çerçeve oluşturmaktan kaçınıyor dedim yaşanmış deneyimden kaynaklanan rehber olarak da gene yalnızca olguları ve yaşanmış deneyimi alan ve hiç kimsenin tekelinde olmayan bunun da altını çizer aren. O insani kapasitede yani nasıl düşünüleceğinde deneyim kazanmak. Kendi yapmak istediği şeyi, hani böyle tarifliyor. Yalnız bir düşünmek en önemli insan yetilerinden biridir. Ama öyle olsa da insanın otomatik kendiliğinden bir özelliği değildir. Bunun da altını çizer ve mutlaka gerçekleşecek diye bir şey yoktur. Bunu aslında yakından biliyoruz. Yani insan düşünen hayvan değildir. Arant'a göre insan düşünmeyi seçebilen ya da seçmeyebilen bir varlıktır. Düşünmek öyle kolayca e, ulaşılan bir şey değil. Eichmann örneğini zaten... E, Tam da hani düşünmeyi seçmeyen bir insan olarak veriyor. Ve şey diyor, en büyük kötülükleri yapanlar hatırlamayanlardır. Çünkü konu üzerinde hiç düşünmemişlerdir. Ve hatırlama olmayınca onları tutan, sınırlandıran hiçbir şey olmaz. Anlama, zihinsel yargıda bulunmak ve tavır almak, Arendt politik düşünmeyin, bu politik eylemi oluşturduğu için onun politika anlayışı bence bizi ahlaki sorumlulukla yüz yüze bırakan bir anlayış. E, Arendt için şey de derler, etiği politika dışında bırakıyor derler, hiç katılmıyorum. Dünyaya karşı sorumluluk duymak ve birbirimize karşı sorumluluk duymak, aramızdaki dünyayı korumak başlı başına ahlaki bir kaygıdır. Ee, aynı zamanda tabii kişisel bir boyutu da var. Ahlaki kaygı e, getirdiği için belki de. Arentina öyküleri politik eyleme kesin teorik tanımlar getirmez. Ama onları dinleyenleri dünyaya karşı daha fazla politik sorumluluk duyan bireyler haline getirirler. Ee, bu dünyada bir iz bırakacaksak bunu kamusal alandaki eylemlerimizle yaparız. Eylemleri anlaşılır kılansa kişiler ve onların öyküleridir. Arantin öyküsü de öyle bir öykü. Ben şimdi e, burada sözlerimi bitireceğim ama tam da bu noktada bir e, Başka bir şeyden, bir anmadan söz etmek istiyorum. Çünkü bugün e, Profesör Bülent Tanır'ın 14. Ölüm Yılgörümü tam 28 Kasım'da 2002'de kaybetmişti. E, Arantin kaygısı aramızdaki dünyayı korumak için özgür kamusal alanların önemini vurgulayıp ortaya çıktıkları her yerde her zamanda onları selamlamaktı. Bülent Tanör'ün öyküsü de, dünyaya karşı sorumluluk duygusunu hayatının sonuna kadar taşıyan, ömrü boyunca hem sahiden düşünmeye, hem de düşüncelerini onurla savunmaya cesaret eden bir hakikat anlatıcısının, ülkesinde özgür kamusal alanların ortaya çıkması için mücadele etmiş bir insanın öyküsü, Arentin anlayan yürek diye harikulade bir nitelendirmesi var. Bülent Turner de başka bir değerli kaybettiğimiz hocanın, bakır çağların deyişiyle hukuku bir insanlık mesleği haline getirmiş gerçek bir anlayan yürekti. O yüzden onu da burada sizinle birlikte ve bu vesileyle anmaktan memnunum. Çok teşekkür ederim. Ne güzel bir olmuş. Evet, ya, ben, de. ben de yani evet. uzun konuştum Kumu buyurun. <gülüyor> Siz <istedim>. konuş. <gülüyor> Anlamak bakımından biraz Gadamer'le bir yakın olduğu kanaatine var bu, böyle önyargılar, önyargıların değişmesi filan gibi bağlanlar Acaba o o dönem Alman şeylerini arasında nasıl bir yere yerleştirebiliriz? Sen yani çok bilmediğin ikon olduğu için. Şey mi, Arendt'i şey, mi? Şey, hı -hı. Yani hey. o Heidegger'de dönersen. Hmm. Frankfurt Okulu'yla tabi çok Şöyle. ilişkisi var ama tam da onlara şey yapmıyor. Nadamer'de ben çok ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Yani ama tabii bunların hepsinin temelinde Kant var. E, Arentin'de Kant'ın o genişletilmiş zihin kavramını <gülüyor> alıp oradan e, hani daha da onu elaböre ediyor ve işte bu hani zihne, başka bir zihne konuk olmak falan meselesini getiriyor. Ama Gadamer'in de işte hani ufukları füzyonu meselesi birbirine çok benziyor. Um, bir yandan dediğim gibi bir yandan şeyle, Frankfurt okuluyla çok büyük böyle bir <gülüyor> kürsiyeti var ama tam da değil. Özellikle Amerika'ya gittikten sonra sanıyorum yani onlardan epey koptu. Walter Benjamin'le tabii çok yakın bir ilişkisi var. Bu şeyde yani bu poetiklikte. Evet. Ondan sonra bu anlama kaygısı, derinlik vesaire ve edebiyat üzerinden, öyküler üzerinden gitmek falan, şiir üstünden gitmek. Bana yani Benjamin'le daha çok yakınlığı var gibi geliyor. Mesela Normal olarak hani haber bir ilişkisinin olması gerekir. Tabii kamusal alan falan konusunda var. Ama haber çok hukuksal. Çok formalist. Çok formalist. o yok. Yani Arant'in hakikaten çok açık uçlu, çok çağrışımları açık bir yanı var. O onu hem eleştiriye tabii açık hale getiriyor. Ama benim anladığım mesela 20. yüzyılın sonunda siyaset teorisi e, böyle bir yere geldi. Bu şeylere karşı, işte Rawls'lu, Habermas'lı falan gibi daha formalist, daha hukuklu falan olanlara karşı ve hani anlamak üzerinden giden değerleri. Yani bu mesela şimdi şu public Books'ta benim gördüğüm core values, temel özsel değerlerimiz lafı çok araylı bir laf bir yandan. Ve hani onları hatırlamak, onlar üzerinden tartışmak mesela bu Arendt okuyan herkesin derdi olan bir şey. Temel değerler derken Arendt tam olarak neyi kastediyor? Çünkü bir de onun muhafazakar olmakla yargılandığından söz ettiniz. Yani. O insani değerleri ya da işte temel değerler ben öyle algılamıyorum ama belki başka bir şey de söylemek istiyor olabilir. Bir de kolektif hatırlama mekanlarının önemini vurgulamasının da muhafazakar olarak e, yargılanmasında mı çeyi var etkisi? Onun hani muhafazakar olmadığını düşünerek ve sizden okuduklarından bilerek yani neden böyle haksız yargılamalar yapıyorsunuz? Biraz daha açabilir misiniz? Bu muhafazakarlık. neyi muhafaza etmek anlamında aran Muhafazakar, Arendt'in muhafazakarlığının e, bir kere muhafazakar olduğuna, yani felsefi anlamda muhafazakar olduğuna hiç katılmıyorum. Tam tersine Batı felsefe geleneğini çok e, temelden eleştiren, zaten politikayı, felsefenin <gülüyor> kopuşunun, Platon'dan başladığını falan e, ileri süren e, bir e, yazar çok ya… Çok karşıdan çok mu Birçok açıdan çok mu Evet Evet, evet. Zaten öyle bir derdi var. Yani biraz belki biraz ona da hani kızıyorlar. Öyle bir şey de olabilir ama öyle bir derdi var gerçekten. Ama bir yandan çeşitli düşünürlerle konuşması da var. Mesela Marx'la. Marx'tan hem ayrılar hem çok mesela tarihsel koşulları düşünüşünde, dikkate alışında ya da kişinin, insanın bütün e, ilişkilerinin bir muhassalası olduğunu düşünüşünde falan. Hani Mars'ta çok e, yan yana gelişleri var. E, bu muhafazakarlık meselesinin ben çok önemli olduğunu düşünmeye başladım. Belki yaşlanmakla gibi bir şeydir. <gülüyor> Olabilir ama e, yani neyi muhafaza edip neyi muhafaza etmeyeceğiz? Bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Ve bunun üzerinde düşünerek hareket ettiğimiz zaman farklı bir yere varıyoruz. Yani tamam işte devrim yapacağız, her şeyi silip süpüreceğiz meselesinin doğru olmadığını bugün görüyoruz. Yani bugün eğer Türkiye açısından düşünelim birazcık. Şu güne kadar gelmiş belirli demokratik kurumlar, kurallar, işte uygulamalar varsa bunları değerli olanlarını muhafaza etmek çok önemli bir şey. Çünkü muhafazakarlık ya da radikallik, sağa ya da sola özgü bir şey değil. Herkese, de, her şeyde olabilen bir şey. Radikallik derken hani köklere dönüş zaten kök şeyinden geliyor. Şimdi mesela son derece radikal bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Var olana karşı. Ha, var olan hepsi iyi değildi. Tabii ki onu eleştireceğiz ama onların İçinden neyin iyi, neyin kötü olduğunu ilkelere göre e, hani değerlere göre e, belirlemen gerekir. Şimdi o değerler nedir dersen özgürlük çok temel bir değer Arhent'te. Demokrasiden falan çok daha temel bir şey. Demokrasi zaten bildiğiniz için bir rejim sonucu olarak. Ama mesela Türkiye'de ben çok uzun bir zamandır, özgürlük probleminin olmadığı kanaatindeyim, Türkiye toplumunun. Ee, e, onu da hep söylerim, çok ilginç bir biçimde siyasi düşünce tarihi derslerinde mesela özgürlükle ilgili bir soru sorarsınız öğrencilere, size mutlaka eşitlikle ilgili bir cevap verirler. Yani özgürlük kendi başına bir ilke, bir özlem, bir arzu öyle bir şey değil. Bir tür böyle hani herkes herkesle şurada ya da burada. Aynı olduğu sürece problem yok gibi. Ee, biraz böyle hem kafalarımızın daralması, temel eğitimimiz falan filan her neyse bilmiyorum. Ama bir insan ilişkilerini korumak bence temel bir değer. Onlara ihtimam göstermek. Bu aynı zamanda işte dünyaya bir de Bunun içine çevrecilik vesaire de onları da sokabilirsiniz. Ee, pekala. Hani dünyadan yüz çevirmiş modernler. <gülüyor> diyor. Ee, şey, mesela Ay'a gitmeyi biraz da bunun bir metaforu olarak kullanıyordu. Yani dünyanın canını okuyup Ay'a gidiyorlar ya da işte bugün varsa gidiyorlar filan. Ama dünya ile ilgilenmiyor. İşte bu, bu bence temel bir değer. Aa, dediğim gibi özgürlük temel bir değer. Ee, Tahakküm'e karşı çıkmak da bir özgürlükle çok bağlantılı olarak. Ee, şimdi totalitarizm meselesiyle kafasının çok meşgul olduğunda düşünürseniz, e, hani bunları çıkarsamak mümkün gibi geliyor. Kabileye <gülüyor> sadakat kitapı da çok uzadığımız bir şey. Orada bir, ilişkilendirdiğiniz bir kavram daha var beni çok etkileyen. Dışlayıcı dayanışma. Yani bizim ülkemizdeki en ciddi e, problemlerden birinin dayanışma alanlarında bir dışlayıcılığın bu kabiliye sadakattan ortaya çıkan bir dışlayıcılığın çok hakim olduğunu görmek. Yani yine sizin kitabınızda vurguladığınız farklılıklarımızla bir araya gelebilmek için işte ortak temel hedefler doğrultusunda değişik kimlikler kimliklerimizin arasında dolaşarak yeni kamusal alanlar oluşturabileceğimiz anlayışının yerleşebilmesi için yani bu düşünce yönteminin daha genelleşebilmesi için ne yapabiliriz? Yani gene bir böyle şey bir sonuç olmuş oluyor belki ama gerçekten ben bunu sizinle bu arenseverinde bir araya gelmenin e, önemli olan tek net bir politik hedef bulup bu konuda tartışmaya başlamanın. illaki bunu yapacağız. Böyle e, <gülüyor> hani şunlar şunlar olacak beklentisine girmeden böyle bir şey sürece başlamak önemliymiş gibi bir duyguya kapıldım. Bilmiyorum doğru düşünüyor muyum? Bence çok güzel ifade ettiniz. Çok doğru. Yani onun da mesela tartışmanın bitimsiz olması. Üstelik e, Hani bu bir araya gelmek, ortak hedef, hedefler belirlemek, burada tartışmak, birbirini ikna etmek. Bu tabii Arant'in şey fikrinden ya da Platon'dan beri bildiğimiz hani bir mutlak hakikat vardır, episteme vardır. Bir de kanaatler vardır, doksalar vardır. Politika alanıdır. Dolayısıyla orada öyle bir hani aşkın şuralardaki gibi bir hani hakikat idası yoktur. Şimdi burada bizi <gülüyor> ilgilendiren ortak kararlar var. Buradaki duvarı hangi renge boyayacağız? Bilfarz. Yani bu hepimizi ilgilendiriyor. Burada, şimdi ben şurada kürsüde oturuyorum diye ya da işte dershanede hocayım diye kırmızı olacak dememin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Çünkü bu hepimizi ilgilendiriyor bu konu ve bu konuda hepimizin fikri aynı derecede önemli. Aynı şey politik alanda öyle, değil mi? Yani hani hep şeyle karşılaşıyoruz ya. Dağdaki çobanın uyuyla benimki bir mi olacak? Hani sanki böyle bunu söylediğimizde bir e, platitude, bir vedahat, hani apaçık bir şeymiş gibi. E, tabii ki bir olacak çünkü politik alan da hepimiz ilgilendiriyor ve onun bakış açısıyla senin bakış açın hani kıymet açısından eşit ama şu var. Ben kendi bakış açımı daha güzel ifade edebilirim, daha bilgiyle ifade edebilirim falan ve buradaki hazırlar onu kabul ettirebilirim. Ne hale ettirebiliyorsa. Yani o yüzden işte hayatta şey de var yani ya virtüözlük de önemli. Tiyatro sahnesi, politika öyle bir şey onlar olanlar var. Ama bu noktada illa hani bir konuda uzlaşmaya varmak zorunlu değil. Ama istenen bir şey uzlaşmaya varırsak hepimiz işte buradaki duvarları beyaza boyatabiliriz mesela. Yani çok uygarize ederek şey yaptığımız Şimdi bu diğer kabileye sadak meselesi yani işte bu pardon oraya geçmeden politikanın esas olarak iknaya dayanması. Mutlak hakikatlere, aşkın doğrulara, tanrıya, şuna buna değil. Hepimizin görüşlerinin ortaya çıkması, tartışılması ve bir karara bağlanması meselesi. Doksaların, kanaatlerin alanı e, politika. Kimlik konusu ve yani kimlik politikasının sahte bir politika olması da belki biraz bununla da bağlantılı. Çünkü aynı kimliği paylaşmaktan dolayı bir araya gelip o kimliğin çıkarlarını sadece ortaya sürdüğümüz zaman Tamam, ezilen bir kimlikse onu taleplerini politikleştirerek ortaya koyuyoruz. Ama şöyle de bir şey var, o talepler yerine geldiğinde mesela o kimlik de değişmiş oluyor aslında. Şimdi bunu şeyi düşünürseniz, mesela kadın kimliği, hani çok değişmez gibi görünen bir şey ya, verili kimlik. Ama ben bu da... Şiddet konusunun şu ya da bu herhangi bir konuyu ezilmeye getiren bir konuyu gündeme getirip politikalarda bunun mücadelesini verdiğin zaman o kimlik değişiyor. Çünkü bir takım sonuçlar elde ediyorsun. Anayasada hak elde ediyorsun vesaire. O kimliğinde bir değişme meydana geliyor. Yani böyle bir şey kastediyor. Dolayısıyla bunu böyle kavradığınız vakit özcü politikalara, işte doğal denen kimliklere sarılmadan hem kendiniz olarak benzersiz bir birey onlara ama aynı zamanda başka benzersiz bireylerle birlikte hareket etme imkanınız oluyor. O yüzden o zaman hani kim bendendir kim değildir tartışmasını bir yana bırakıp kim bu konu etrafında birleşebiliyora bakabiliyoruz. Halbuki öbür türlü Aleviler sadece Alevilerle, Kürtler sadece Kürtlerle, kadınlar sadece kadınlarla aslında tabii olmayan bir dayanışmaya giriyorlarsa oradan zaten bir şey çıkmıyor. Çünkü başkasıyla zaten ittifak kuramıyor. Bir de ayrıca şeyi unutuyor. Her kimlik kendi içinde iktidar barındırır. Yani Kürt dediğin zaman anında hangi Kürt? kadın dediği vakit anında hangi kadın diye sormakla yükümlüsün. Yani şu var, bu şu var, aristokratı var, şu su var, bu su var. Yani hepsinin içinde aynı şey. Dolayısıyla bu zaten bir e, ne diyeyim bir illüzyon. Hani, o kimlikten doğanmayanışma. E, ama tamamen politikanın önünü tıkayan politik mücadeleyi tamamen zorlaştıran ya da yok eden ve başkalarıyla anışmayı ortadan kaldıran bir şey mücadele edecekseniz başarı kazanmak için ittifak yapmak zorundasınız başkalarıyla birleşmek zorundasınız. Biz başkalarıyla birleşmeden ben en doğruyum diye yerinizde tepitebilirsiniz Böyle oluyor daınızdaki çok güzel bir işte. Biz mutlakçılığı ...yerini başka bir mutlakçılık alıyor. Bir an, bir yandan da mesela... ...bir mağduriyet politikası şeyi var... ...farkındaysanız. Yani bu kimlik politikasının... E, ...öteki ayağı da o. En çok kim mağdur? En çok kim eziliyorsa o haklıymış gibi. Bir kere bir, öyle bir durum yok. İkincisi... ...bir mağduriyet. Yani bir şey... ...şu bugün mazlum olan yarın çok güzel zalim de olabiliyor. Vesaire vesaire. Ama bunların üstünden düşünmek yerine... Herkes kabilesine hani tutunup sanki oradan dönerse de dönek olmuş oluyor vesaire falan. Öyle gidiliyor. <gülüyor> bir tane kurulu yapmak bunu Buyurun. Yani tam kimliğin üstünde olduğu için çok teşekkür ederim. Yani Türkiye'ye baktığımız zaman kimlik siyaseti yapmayalım üzerindeki cümlelerin hepsi otomatikman zimnen şunu da barındırır: Egemen kimliğe atlamak egemen kimliğinin siyasetinin bir kimlik siyaseti aslında olmadığını, onun bir ideoloji olmadığını, aslında o ortamdaki ötekinin aslında ağzını kapatmanın bir e, veçesi becesi olarak kullanıldığı tuzağına da hiç düşmemek lazım. Yani bu çok kritik bir şey ağır. oldu. Çok ama burada kimlik politikasını savunmamak gerek. Yani Hiç bu değil, doğru. Evet. bu doğru. Bu Bunu doğru. Bunu sadece kaçırmamak anlamında doğru. hani Al, vurgulamak olsun. istedim. Bir de şimdi bu gelen büyük kötülük konusunda e, yaptığımız e, süreç e, büyük kötülüğü sembolize eden kişi veya semboller üzerinden devamlı onlara dair saldırmak ve onlara dair afiş etmek. Ama hani Arant tarafından görürsek veya düşünürsek bu kitleselleşen, bu sürüleşen kişiler de ...veya da ...bu kişide veya sembolde... ...bir şeylerini var ediyorlar. Şimdi siz sabah akşam... ...bu kötülük imgesine saldırdığınız zaman... ...aslında o büyük... ...toplulukla bu kötülük simgesi... ...arasındaki bağlarınızı... ...daha da güçlendiriyorsunuz. Eğer böyleyse... E, ...hani e, Arantın acaba başka bir metaforu... ...işimize verebilir mi? Hani Bu seyirci olma, eyleme... ...geçme arasında aslında bu büyük... Ee, insan toplulukları ee, sadece seyirci durumuna düşürülmüş. Eyleyemeyen, kamusal alanda eyleyemeyen ama mevcut güçsüzlüğünü o büyük sembolle aşmaya çalışan, orada yetersizliğini aşmaya çalışan ve onun için ona tutunan, rıza üreten sürece dair bu topluluklara dair biz politik eylemlilik konusunda e, neler yapacağız ki ona ihtiyacı kalmasın. Valla bu çok doğru bir nokta ve gene bu anlamak meselesini tabi gündeme getiriyor. Ee, anlamaya çalışmadan hakikaten işte sabah akşam e, laf hiçbir şeyi yok. Tam tersine üstelik o muktediri sürekli yeniden üreten ve reklamını yapan bir şey. Şimdi e, bunu e, atlamıştım e, Gene bir doktor arkadaşımız, siz misiniz o? <gülüyor> <gülüyor> Aha, <çok çekersiniz. gülüyor> ben burada not almıştım sizin. Bu öteki mahalle meselesini çok şöyle diyorsunuz. Hepimizi uçuruma sürükleyecek olan onlarla aramıza mesafe koyarak değil, aksine toplumun tüm farklılıkları arasında her türlü insani teması arttırarak önleyebiliriz. Her kötülük kendi zamanında dünden farklı bir nedenden dolayı kök salıyor ve toplumsal karşılık buluyor. O nedenle yeni ve benzersiz olanı anlamadan onu değiştirmek imkansız. Bunları bu yerde şey yapacaktım, akladım Çok doğru. O kadar doğru ki ama böyle bir anlayışı ortaya süren bir politik aktör görmüyorum. Tam da burada e, Amerika'da e, oluşan eylemlilik e, gençlerin yaptığı ve geliyor diyerek ya ölü taklidi ya da kaçma aslında tam da böyle etkiye karşı tepki hareketi dediğimiz basit ancak gerçekçi. Ve de tam da tanımlara uyan nitelikte. Yani e, sizin e, geldiğiniz ağırlıkta veya ee, zorunlulukta veya e, sıkıntıda değil. Yani duvarlar örerek işte e, bir, bir takım ayrışmalar yaparak plan değil de tamamen kendi tarafından kendi e, tarzımla kendi niyetimle bir takım şeyleri eleştiriyor, biliyor olmak yani etkiye tam da net bir şekilde tepki ver vermek şeklinde değil Hı. ya da işte ee, Yahudiler eziliyor da Yahudi olmak değil o ezilmişliği ortaya koymak. Aslında yani orada o işte şeyi çıkartmak değil. Yani ya da işte bazı zorunluluklar oluşuyor. Bazı durumlarda. Yani biz biraz önce bir renge karar vermek niyetindeyken var olan bir renge karar verebilmek durumunda kalıyoruz. Ya da işte ee, bizi yönlendirme, algı dediğimiz e, yapıyla yönlendirilebilen yöne doğru şey yapabilmem Veya işte insan, e, hayvan e, şeyinde biat eden insan. Yani biat eden insanla düşünen insan. Algıyı yönetmekle e, işte e, eleştirel yaklaşabilmek. Arasında gelgitler. Doğru yani aslında şey yapamıyoruz bir, türlü. bir de tabii yani var olan dünyadaki işte o şeyle e, algıyı yönetmek veya size sunulanın karşılığında varlık yokluk teziyle size biat etmeye alıştırmak yani tahkimsel yaklaşımlar aslında. işte onlara karşı şey olarak yaratıcı eylemde bulunmak. Çok zor demek ki. Yani kimsenin aklına değişik bir şey gelmiyor. Ya da şey, orada şimdi, konuşan arkadaş, işte işçi sınıfı bizden yana. Benim ya görmediğim bir işçi sınıfı var herhalde. Yani bu nasıl bir şey? <gülüyor> Ama buna dayanmali yani insan çok üzülüyor. Çünkü bunları genç insanlar yapıyor. Ama alıştıkları bir şey var ve onu tekrarladıkça karanlıkta ıslık çalmak gibi. Hangi işçi sınıfı yani? Trump'ı şeye getiren, iktidara getiren beyaz işçi sınıfı Amerika'nın. Şimdi yani bunları görmeden yeni olanı, benzersiz olanı kavramaya çalışmadan zaten yaptığı şey bir şeye benzemiyor. Bir tane bile yeni bir slogan üretemiyorsan, yeni bir eylem tarzı üretemiyorsan yani vahim bir durum var. Böyle bir notada hani konuşmayı bitirmek istemiyorum ama bununla yüzleşmezse bence bir şey çıkaramayacağız. Acaba siz konuşmanızda Arendt'in son 20 yılda ıı, politik yani politika anlayışının çok ıı, giderek ön plana geçtiğini söylediniz. Bu neoliberal sistemin insanları ıı, tek tipleştirme, reforma sokma, sahiden düşünürtme anlayışına karşı Arendt'e baktığımız zaman son derece akışkan, yaratıcı, işte zihinler arasında zihinlere ziyaret etmek, kimlikler arasında dolaşmak, farklılıklarla bir araya gelmek, yani e, sayeden şeyi bırakmak, tartışmada son noktaya koymak gibi bir hedefin olmaması, başlatanın illaki sonlandıran ya da bir liderin mutlaka toplum bir olarak bir şey oluşturulması, bütün bunlar şu anki gerçekten o tek güçleştirmeye. E, tepki duyan kitleler ya da insanlar ya da tek tek henüz bir araya gelip bir kamusal alan oluşturamamış insanlar olarak bu ihtiyaca cevap verdiği için mi acaba aren? Sizce bu ya da şöyle söyleyeyim bu benim çıkarımım. Siz Hı. ne düşünüyorsunuz? Neden aren son 20 yıldır? Liberal demokrasiyle olan yani hayal kırıklığı tabi bence çok önemli bu noktada. E, şeye işte Arendt için işte demokrasi falan derler ama o doğru değil ama liberal demokrasinin zaaflarına çok erkenden dikkat çekmiş durumda. Ee, yani işte şeyi de hatırlarsanız 1989 işte tarih bitti, tarihin sonuna geldik falan gibi cümleleri Arendt çok daha önce yani tarih maalik bitmedi. Kamusal alanlar alıyor. Üstelik hani yeniden aynı tarz şeyler olabilir falan diyor. Ve o sırada çok da şey yok. 75'lerde falan işte öldüğü zaman. Onu dinleyen yok. Ama dediğiniz gibi 1990'dan sonra çok kısa bir zamanda tarihin bitmediği çok beter bir şekilde anlaşıldı. Bir yandan tabii bu Doğu Avrupa ülkelerinin, eski Doğu Avrupa ülkelerinin e, içinde bulunduğu durum. Yani müthiş bir fridmancı, e, liberal hani şey ondan sonra getirdik. Yol açtığı hayal kırıklığına düşen et e, Bir de tabii güvenlik meselesi. Yani güvenlik devletlerinin iyice pekişmesi olayı. Batı sonuç olarak totalitar yöntemleri Çayio şey yapıyor. bayağı uygulamaya başladı. 2000'lerden itibaren yani hukukta falan epey değişiklikler oluyor. işte vize anlaşmalarında işte insanların içeriye girişinde çıkışında şurada bunda bütün bunlar da bir şeyle de çok yakından ilgili. Yani güvenlik gerçek bir sorun ve dolayısıyla güvenlik devletinin getirdiği bütün tedbirleri insanların tartışmalar kabul etmesi vesaire var. O da beni hep yeniden totalitarizmin özünün terör olduğu meselesine hep aklıma getiriyor. Gerçekten o korkuyu yaratmak, yani önemli olan hani herkesi toplamak kampına sokmaktır ama böyle bir korku yaratıldığı anda kimse hiçbir şeye karşı çıkmıyor. Yani Amerikalılar da memleketlerine bizim burada da. Farklı bir, bir durum var ortalıkta. Bütün bunlar zaten insanı yani şimdi gene arendi olsa kızar muhtemelen ama kötümser yapıyor diyeceğim. Yani önemli olan kötümserlik, yiimserlik değil diyor. E, bütün dünya belli bir tarafa gidiyor. Yani çok bir, derin bir, bir tip dalgası var. Arendi açısından bakarsan olgusal evet. olarak dünya bu durumda. Evet. Ama bununla yüzleşmemiz lazım. Aynen. Evet. Sen evet. yani hep böyle <gülüyor> daha limsal bir notaya çekmeye çalışıyorsun taklı olarak. Doğru. Bununla, ama bununla yüzleşmek gerekir. Ben Türkiye'de siyasi aktörlerin bu durumla yüzleştiğini düşünmüyorum. Yani en şey olanlarının bile, hani en açık kafalı olmasını beklediklerinin bile bunu e, düşünmüyorum. Yani hala işte sırfı bizi destekliyor diye bir analiz yapıyorsan söyleyecek bir şey çok bana şey yazmam. Bir şey söyleyeceğim. Kitabınızda çok güzel bir iktidar tanımı var. Hiç bizim alışkın olmadığımız bir tanım. Yani evet, kamusal alandı iktidar meselesi ve bunun o süreç yaşadığınızı bitti. Onu da Bilmiyorum. Eğer isterseniz sona bırakalım ben çok şey yaptım galiba kusura bakmasın. Biraz söyleyeyim. önceki bağlamda bir şey söylemek istiyorum. Yani dünyanın e, şu andaki biraz önce söylediğimiz terörizmle kapitalizm arasında e, çok yakınlaşma ve buna bağlı e, sorunları e, yarattığı e, e, konusunda düşünceniz nedir? Yani. Şimdi, yani şu anda politikaları da o belirlediğine göre, yani terörizmle ve kapitalizm böyle bir... Şimdi o konuda hani öyle çok net, somut bir şey söylemem mümkün değil. Yalnız benim e, gördüğüm, okuduğum şeylerden e, bir anlamda, daha geçenlerde işte bir analiz okumuştum... E, daha önce solun yapmak istediği şeyleri, şimdi sağ yapıyor ama tersten yapıyor diye bir analiz vardı. Çok doğru. Bütün bu izolasyonist politikalar, hani işte Avrupa Birliği'nden çekilelim, ondan sonra işte Amerikan emperyalizmine karşı olmak falan falan. Amerika'da da bunun izolasyonist olarak Avrupa'dan elimizde eteğimizi çekelim. İşte çok bunlara yardım ediyoruz, yardım etmeyelim falan ama bizde de bunun karşılığı işte oradan çekilelim, Şangay Beşlisi'ne dahil olalım. Ama bu aynı zamanda onlarca yıl Türkiye'de solun savunduğu şeyler bunlar. Yedişim. Yani, işte tam yani, bunu demek yani bunların yer değiştirmesi, evet. bu yer değiştirmeleri görüp bunları anlamadan, tespit etmeden bir şey yapmamız mümkün değil. Yani Hakkı hala Amerikan emperyalizmi, hala işte NATO'ya şuna buna karşıyızlar. Ee, yani durum öyle bir durum değil. Başka bir durumla yüz yüzeyiz. Bu, bunu görmediğin zaman ne yaparsan yap bir de yani size söylediğiniz şey bir daha geri dönmek isterim. Ee, muktedirin bir şekilde iz düşünün gibi bütün muhalefet. Yani aynadaki yansıması gibi. Tersten sürekli ona laf ettikçe bilmem ne ve aynı dili kullandıkça. Ki o da var. Çok egemen bir söylem. Son derece şey. Muhtedir'in söylemi. Ve sürekli mahvedeceğiz. Canını okuyacağız. Kazanacağız. Hayır biz kazanacağız. Arentin bir cümlesini hiç unutmamak lazım. Şey diye sorar ben. Kimsenin böyle bir şey sorduğunda hani Okumadım şimdiye kadar. Peki ya kazandığımız zaman ne kaybetmiş olacağız? Sorusu. Bu soruyu sormak lazım. Bu soru kimse sormuyor. Ve şeyde yani kadınlar dahil ya bir tane hani cinsel istismar yasası geri çekildi. Çok güzel bunu yaptı. Ama biz şöyle ettik, biz kazandık, zafer ettik. Yani bu o şeyin dili, iktidarın dili seni o kadar etkiliyor ki. O dille onu sen sürdürdükçe sürekli oh, evet. muhtedire yarıyor. Zaten yani bir şeyi tersine çevirmek aslında onu yeniden üretmek anlamına gelir. Ama hep onunla düşeriz. Yani işte bilmem eskiden şey, şey bir zamanlar anaerkillik vardı. Yerine ataerkillik aldı. Şimdi yeniden anaerkillik olacak. Yani başka bir ufukla düşünemiyorsun. Belki eskiden çok eskiden erkli çok farklıydı muhtemelen. Erk yoktu belki. Değil mi? Yani bir onu düşünmekle. Gelecekte de hani iktidar konusu. Başka türlü bir iktidar tasavvur edilebilir. E, i̇ktidar, insanların bir araya geldikleri zaman ortaya çıkardıkları bir güçtür. Aslında çok da mantıklı düşünün. Yani yönetecek bir halk olmadığı zaman buyursun çölü yönetsin e, muktedir. Ama onu hep tabi o halkı bir şekilde oluşturuyor. Ee, biz de şeyin farkında değiliz. Yani hakikaten bizler bir araya geldiğimizde bir eylem yaptığımızda, bir şey ortaya koyduğumuzda bir güç, bir iktidar ortaya çıkıyor. İktidar dolayısıyla mutlaka olumsuz olmak zorunda değil. Tahakülcü iktidardan hani, bahsediyoruz. Arendt'in iktidar kavramsallaştırması hakikaten olağanüstü. Ama bir yandan da yani niye bunu şimdiye kadar kimse düşünmedi diye sordurtacak kadar da mantıklı. Yani insanlar olmadığı zaman iktidar nerede? İktidarın uçucu bir niteliği var. Uçup gidiyor gerçekten. Ama onu işte ancak hani bir araya gelip, birlikte bir şey yapıp falan ve orada başkasını dışlamadan... Diline dikkat edeceksin, ikna edeceksin falan. Ya hayat çok zorlaşıyor tabii o zaman. Yani günlük yaşamın, günlük yaşamın örgütlenmesi açısından, işte yani biz siyasette sağ sol olsun içerisine baktığımız zaman bu dikkatince işte var olan mekanizma üzerinde. Oysa günlük yaşamı örgütlemek, oradaki insan ilişkisini örgütlemek, üretim ve tüketim ilişkilerini. Başka türlü kurmak yani günlük yaşamı türlü kurmak üzerine hiç kafa yormadığımız için eylemek de odur zaten hani başka türlü bir yaşamı eylemeye e, kafa yormuyoruz var olan o iktidar kültürüyle ve zihniyetiyle yeni bir iktidar başka bir şey başka kelimeler kullanarak iktidar kuracağımız zannediyoruz. İşte iktidar da insanın her gün kendi yarattığı. Birbirimizin üzerinde de sürekli e, bir iktidar uyguluyoruz. Yani kafayı daha çok buna yormak gerekir artık diye düşünüyorum. Günlük yaşamımızı birbirimizle ilişki biçimimizi e, başka türlü örgütlemeye e, kafa yormak, başka türlü üretim tüketim ilişkileri ağını e, oluşturmaya ve insan ilişkileri ağını. Orada da özgürlük. Gerçekte en önemli ve bizim hani lafını edip ama hem kendi örgütlerimiz içinde hem politika yapma tarzımız içinde hiç uygulamadığımız ya da üstünde hem hani bunu çok düşünmediğimiz bir şey. Ben hep bugün. Evet o zaman sen zaten başka türlü bir ilişki biçimi kurmayı becerirsen o iktidar da sana çok fazla nüfus edemeyecektir. Ondan farklı bir şey yaparsan belki diye düşünüyorum. Biraz bunu herhalde, bunu nasıl yaparız üzerinde konuşmak lazım. Günlük yaşamı nasıl farklı e, örgütleyebiliriz? Ya Var de, daha dışından Ya da şey ilişkilerimizi yaparak. koruma yolunu, kurma ve koruma yolunu iktidarın dışına nasıl taşırız? O mümkün mü? Bilmiyorum. Bunu sumit i̇şte, olarak bu bence o kadar mümkün değil. Yani şey yapabiliriz tabii, ama o biraz içe kaparmak olur. İçe çekildiğimiz zaman belki işte hani biraz dışında tutabiliriz iktidar, ee, ama onu etkileme gücümüzü de kaybetmiş oluruz o zaman. Yani onun bize etkilemesine izin vermemenin karşılığı bizim onu etkilemememiz. Bir de öyle bir şey var. Yani eylem dediğimiz şey sonuç olarak görünür olan ortalıkta olan kamusal alanda yapılan bir şey öbür türlü Hani bu şeyler vardır ya stoiklerinde işte ya da zorunlu olduğu zaman hani içsel özgürlük evet, hani önemli olan e, dış özgürlük değil iç özgürlüktür e, derdi stoikler e, epiktetü mesela hep aklıma geliyor çok iyi bir istedi. İyi güzel fakat Epictetus'un bir köleydi Epictetus ve bacağı sakattı. Büyük ihtimalle köle sahibi tarafından sakatlanmıştı. <gülüyor> yani hiç özgürlük iyi hoştur ama esas olan bence gene de sakatlanmamaktı diye düşünüyorum. <gülüyor> ben bir şey miyim? Allah'ım pardon. Ee, şimdi kendi yaşamımı düşününce her sene böyle, her 10 e, yaşlarda, 5 yaşlarda böyle bir, bir taraflarımız sakatlandı. Hani 18 yaşından beri öldükte hayatın içindeyim, bir taraflarımız tek sakatlandı. Gerek günlük yaşamın içinde, gerek fırtık yaşamın içinde, gerekse kurumsal yaşamın içinde. Hani beni sakatlayan şey bu iktidar meseleleridir. Bunu yıkmanın doğru bir yolunu bulabilirse, onun adı ne bilmiyorum hani bir yerin mesela buranın yöneticisi olmanın getirdiği bir sorumluluk vardır, bu onu bir miktar iktidar yapar ama insani ilişkilerinde bunu herkesin anlaması ve anlatması niye bu kadar zorun cevabını bir bulmak lazım belki? <gülüyor> Buna benim bir cevabım yok. Varısan babayı tutarmış. Bunda bir cevabım yok. Ben, ben, ben şey politikayla ilgilenmiyorum. Eee <gülüyor> temel Hayır. değerler meselesi bir anlamda modern hümanist özgürlük değil mi? Yine bir aşkınlığa gönderme yapmıyor. Mu? Hani Arendt'in çıkış noktası olan temel değerlerden elbette yani. yani özgürlüğe atıf yapmak mı aşkınlık de demek istediğiniz Tam başım duyamadım. Yani modern bir özcülük sayılmaz mı? Yani? Hemen değerleri aşkın diyerek koymasın. Özcülük, özcülük gibi. Ha, öyle mi? Evet. Nasıl peki? Nasıl düşündünüz? Ben öyle düşünmüyorum. Onun için soruyorum. Hayır, canım, böyle düşünmemek Sonuçta bu da atıyorum bu e, aşkın yere koyduğumuz değerlerin yeni bir iktidar üretme şeyine ne de Ama sonuç olur. olarak yani aşkınlık dediğiniz şey aşkın bir şeye gönderme yaparak mesela ne bileyim insan haklarına bile a, Arendt devletlerin verdiği haklardır. Öyle doğuştan bilmem ne hani kendiliğinden gelen şeyler değildir der. E, evrensel değerler meselesi herhalde evet, onu kast ediyorsunuz. Hani modernist değerler. Ben bunların var olduğunu ama bunların Varlığının nedeninin insan topluluğunu kendisinin belirlediği şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani biz şurada bir kamusal topluluk, bir siyasal gövde olduğumuzu farz edin. Biz kendimiz bir araya gelip kendimizi bağlayan, sınırlayan çiftleri oluşturabiliriz. Kendimize bir anayasa yapabiliriz. Efendim kendimize bir insan hakları manzumesi yapabiliriz. Ama bunları kendimiz bir araya gelip kanaatlerimizi çarpıştırıp birbirimizi ikna edip belirleyebiliriz. Sonra onlara uyabiliriz. Bu aşkınlık değildir. Ama de ben deyince de sanki böyle değil. Onu böyle Değil. Ama bunlar yani bu bence çok iyi bir nokta. Ee, bu böyle şey Amerika. Hani Amerikalılar şeyden gittikleri vakit bu ilk Plymouth e, kolonisini kurduklarında işte Mayflower gemisiyle gidiyorlar biliyorsunuz. İngiltere'den göç ediyorlar. Ondan sonra bir tane gemi. Bunun içinde, bunlar bir araya geliyorlar. Tabi içinde bir masterlar var. Yani beyefendiler var. Ondan sonra onların eşleri Karıları var, kadınlar var. Bir de köleler değil ama onlara hizmetli olarak gelen ve işte ne bileyim ben yedi yıl senin yanında çalışacağım. Yedi yıl sonunda ilişkimiz kopacak ama o yedi yıl orada çalışma karşılığında işte o efendi ya da master mister ya da onu alıp yanında götürüyor şeye, Amerika'ya. Yani böyle bir Parası olan, parası olmayanı çalışma karşılığında götürmüş oluyor. Her neyse. Şimdi bu Mayflower gemisinde 30 tane şey var. Böyle melefendi var her şey. Bunlar bir araya geliyorlar ve Mayflower Compact denen Mayflower Sözleşmesi'ni hazırlıyorlar. Ve ilk kez kendileri kendi aralarında bir siyasal gövde oluşturmuş oluyorlar. Ve şey gibi, her birinin imzası, yani biz aşağıda imzası olan falanca falanca falancalar bir araya geldik ve bir politik bir siyasal gövde oluşturduk. Şunun da kuralları, şudur, şudur, şudur, şudur. Kafamda böyle bir şey var, anlatabiliyor muyum? Anladım ama Hobs'un şeyi gibi, hani temel halkların topuma devredilmesi gibi. Yani biz birbirlerine devrediyorlar. O, Hobbes'ta biliyorsun, şeye devreder. Egemen'e devreder. Bu değil, bu. Biz kendimizi bir siyasal gövde olarak oluşturuyoruz ve kendi kurallarımızı belirliyoruz. Benim gözümde bu Mayflower'ı, Konfakları çok şey Biz de mesela aynısını yapabiliriz. Ama tabii insan hakları teorisi doğal haklar hukuktan, doğal hukuktan filan türetildiği için bir aşkınlığa gönderme yapar. Ama ve o da yine anayasalarla vesaire hani içkinleştirilmiş bir şeydir. Aşkınlığını onun o biraz retorik olarak aşkınlıktır aslında. Aşkınlık değildir bence. Dolayısıyla ben o evrensel değerlerin varlığını onları savunmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama onları yeryüzüne indirerek kendi alanımıza indirerek, içkinleştirerek ben bunu beğendiğim için kabul ediyorum. Karşılıklı kabul ettiğim sürece hepimizi bağlar. Tam da bu noktada e, bir şey söylemek istiyorum. Yani buna şu, e, bu, bunu nasıl başaracağız? O, onun e, formülünü e, acaba sizin görüşünüzde <gülüyor> alabilir miyiz diye. Şimdi e, aile ben aile ekimi aile ekimli sisteminde e, biz eee odadaki toplantılarda, kol toplantılarında e, hep dile getirdiğim aslında herkes aklına bir şey ekin diye uğraştığım biz güçlü bir azınlığız noktasında biz birleşemiyoruz. Yani aslında bunu dile getiriyoruz. Biraz önceki sözleşme mantığıyla fakat biz birleşemiyoruz. Halkaları birbirine bağlayamıyoruz. İşte sizin konuda bize tavsiyeniz ne yapayım? Bak arkadaşlar ağlaması ben için bunu. Şeyin, bu sebebinin bu mutlak hakikatçılık olduğunu düşünüyorum. Tek doğru benim. Doğruyu ben biliyorum. Herkes benim pozisyonuma gelsin. Kimse bir adım geri çekilip seninkini de dinleyeyim demiyor. Ama bence Arendt'in yöntemi, burada deminden hmm. beri konuştuğumuz yöntem çok açık. Bence pek hala olabilecek bir şey. Ama birinin bir adım geri çekilmesi, bir durup düşünmesi gerekiyor. Kadın yani boşuna bir dur da düşün lafını çok kullanır. Yani boşuna demiyor. Ama kimse bir durup düşünmüyor farkındaysanız. Herkes sonuna kadar haklı, Allah'ına kadar zaten taraftar. Bitti. Sen benim pozisyonuma gel. Şimdi ama bu dikkat ederseniz yani dalga dalga Herkesi e, içine alan bir yaklaşım. Ve tamamen muktedirin yaklaşımı. Ben şeyi bir türlü yani nasıl oluyor anlamıyorum. Kalkıyor bilmem muhalefetteki, azınlıktaki insan da aynı şeyi söylüyor. Bak nasıl canını okuduk kazandık Canını okudun da ne oldu? Yarın de, ne olacak? Yani işte kazandığın zaman ne kaybedeceksin? Falan. Ama bunlar için biraz düşünmek gerekiyor. Ama onu bilmiyor. Zaten... Ötekini taklit ediyor durmadan karşılığında kardeş hani biz biz böyleyiz biz şöyle yapacağız biz dinliyoruz dese bir sürü insan gelecek ama zaten yerine bizde öyle bir şey vardır yani bir e, bağımlılık vardır o bağımlılığın karşına yerine koyma tedavisi diye bir şey vardır aslında başka bir Allah nedir bilmiyorum ama bu tamamen herkes, herkes bunu taklit ediyor. Ya, Herkesin dili bu. Aynı şeyi Hı. yerine koyma. Yani böyle bir mantık yok. yani. bu şey, yani. işte bağırmak, kazanmak, canını okumak, <gülüyor> yok etmek. Gibi. Bu üstelik son derece militarist bir dil. Yani militarizme karşı olduğunu söyleyen militarist bir dil kullanıyor. Onun farkında değil. Ondan sonra da dil ve üslupla uğraşıyorsunuz. Boş şeylerle uğraşıyor. Boş şeyler değil. Yani o yüzden hakikaten dil çok önemli. Neyi nasıl söylediğiniz, neyi söylediğiniz kadar önemli. Vallahi bana bütün bunlardan benim çıkardığım şey yeni koşullarla karşı karşıyayız. Dünya bizim öğrendiğimiz, bildiğimiz dünya olmaktan uzun zamandır çıktı. Biz buna karşı <gülüyor> yeterli anlama çabasına girmedik. O yüzden de biraz atışıp kaldık şu anda. Ve paralize olduk. Ben kendi adıma onu düşünüyorum. Dolayısıyla burada hani böyle şeylere kapılmak değil. Bu dünyada ne oluyor? Türkiye'de ne oluyor? Ve buradan hani biz nasıl bir şey çıkarabiliriz? Çünkü bizim yani en azından benim hoşuma gitmeyen bir şeyler oluyor. Besbelli. Hani Buna karşı ben ne yapabilirim ama anlamadan bir şey yapamam. O yüzden şeyi çok, bir daha hani onu vurgulayarak bitirelim isterseniz. Anlama çabası gerçekten çok önemli bir çaba. Hem kişisel ilişkilerimizde hem kamusal ilişkilerde. Anlamadan hiçbir şey olmuyor. O yüzden de anlamadığımız sürece ezberlere sığınıyoruz, klişelere sığınıyoruz. Çok kolay tabii onun müthiş bir psikolaycıları var. Yani empati değil anlama diyorsunuz tamam. Evet de empati, değil. De empati, empati değil anlamak ve sin har empati değil. Ayakkabını şey, evet. çok kullanıyorsun. Hiç için. değil. Anlamakınca bir tepki yani. Evet. Hayır, empati senin hemen evet. Ayakkabılarının içine girmem evet. senin. Evet. Hayır öyle bir şey yok. Evet. Ama evet. anlamak zorundayım. Evet. Evet. Zaten yani bilmiyorum anlamazsan bir şey yapamıyorsun. <gülüyor> evet. Peki çok, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.